Yesalunakani el ehle kul hiya mawaqitun lin nasi vel hac ve lesel birru bim ta'tu el buyutun min zuhurna velakinnel birru men ittaqa ve'tu el buyutun ey resul sana hilallerden soruyorlar de ki onlar insanlar ve haç için vakit ölçüleridir. İyilik batıl bir adetinize binaen evlere arkasından girmeniz değildir. Fakat iyilik günahlardan sakınan kimsenin iyiliğidir. Artık evlere kapılarından girin ve Allah'tan sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ve <gülüyor> ve Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın fakat haddi aşmayın masum olanları öldürmeyin işkence yapmayın şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez <gülüyor> <gülüyor> onları yakaladığınız yerde öldürün ve sizi çıkarttıkları yerden Mekke'den siz de onları çıkarın. O fitne onların sizi küfre zorlamaları öldürmekten daha kötüdür. Onlar mescidi haram yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat sizinle savaşırlarsa artık onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. <gülüyor> Sonunda küfürden vazgeçerlerse muhakkak ki Allah gafur çok bağışlayıcıdır. Rahim çok merhamet edendir. la <gülüyor> fitne ve Fitne kalmayıncaya ve din sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat küfürden vazgeçerlerse, o takdirde zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. ash Haram ay. Haram aya bedeldir. Ve hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse o ayda size kim saldırırsa artık siz de ona size saldırdığının misliyle saldırın. Allah'tan sakının ve bilin ki şüphesiz Allah takva sahipleriyle beraberdir. <gülüyor> Allah yolunda sarf edin. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın ve iyilik edin. Şüphe yok ki Allah iyilik edenleri sever. Ve etimmül hacca vel fe in uhsirtum femesteysera minel hadir. ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ المهد يوما حلا فمن كان منكم لغضن أو به أذن من رأسه ففدية ففدية من أو صدقة أو رزق فإذا أمنت فمن تمتع بعمرته للحج فما سيسر فما استيسر من الهدي. بمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وفق الله وعلم ان الله شديد العقاب haç ve ümreyi Allah için tamamlayın. Fakat başladığınız bu ibadeti tamamlamaktan herhangi bir şekilde men olunursanız artık size kolayınıza gelen bir kurban borcu vardır. Bu kurban yerine varıncaya ve boğazlanıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden hasta olana veya başında bir rahatsızlığı bulunup da vaktinden önce tıraş olana bu takdirde üç gün oruç veya altı fakiri doyuracak sadaka veya kurbandan biriyle bir fidye verme borcu vardır. Fakat emniyete kavuştuğunuz zaman artık hacca kadar umre ile faydalanana da kolayına gelen bir kurban kesme borcu vardır. Buna rağmen, kurbana güç bulamayan kimseye ise haçta üç gün döndüğünüz zamanda yedi gün oruç tutma borcu vardır. Bunlar tam on gündür. Bu hüküm ailesi mescid-i haramda oturmayanlar içindir. Allah'tan sakının ve bilin ki şüphesiz Allah azabı çok şiddetli olandır. Sen <gülüyor> zuhuro'l la la ma min Hac vakti malum aylardır. O halde kim o aylarda ihrama girmekle niyet ederek hacı kendine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve münakaşa etmek yoktur. Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize yolculuğunuzda lazım olacak azık edinin. Fakat şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri sadece benden sakın. <gülüyor> Hac esnasında ticaret yaparak Rabbinizden bir ihsan aramanızda size bir günah yoktur. Nihayet Arafat'tan ayrılıp akın ettiğiniz zaman Meş'ari Haram tepesi yanında de Allah'ı zikredin. O, sizi hidayete erdirdiği gibi siz de onu zikredin. Doğrusu siz bundan evvel dalalete düşenlerdiniz. Sonra insanların sel gibi attığı yerden, Arafattan siz de akın edin ve Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki Allah, gafur, çok mağfiret edendir. Rahim, çok merhamet edendir. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَجَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ Nihayet haç ibadetinizi bitirdiğinizde babalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli bir anma ile artık Allah'a zikredin. İnsanlardan öylesi de vardır ki Rabbimiz bize nasibimizi dünyada ver der. Böyle bir kimse için Ahirette hiçbir nasip yok. Onlardan bir kısmı da Rabbimiz. Bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik Ahirette de iyilik ver. Ve bizi ateş azabından muhafaza ereder.lam Vallahu İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah ise hesabı pek çabuk görendir.